İhvanın tanımı tenvin veya nunu sakinden sonra ihva harfleri dediğimiz 15 harften biri gelirse ihva olmuş olur. İhva yapılırken genizden bir sesin gelmesi gerekir. İhvanın esası budur. Bazen arkadaşlar genizden ses getirdiklerini sanarak yanlış bir uygulama yapıyorlar bunun doğru yapılıp yapılmadığını şöyle anlayabiliriz. Sesimizi genizden getirirken burnumuzu sıkalım. Şayet ses kesilir ve burun tıkanırsa ihva olur. Yoksa ses hala geliyorsa o zaman ihva olmaz ama biz ihva yaptığımızı zannederiz. Şimdi ihva harflerini birlikte görelim. Ekranda gördüğünüz gibi İhva harfleri bir beyit halinde bize sunulmakta. Bu daha kolay ezberleyelim, daha net akılda kalsın diye iyi düşünülmüş bir uygulama. Bu beyti önce okuyalım. Sıf ve fena cude şahsin bad sema kerame va' zalimen vid çuqa düm zaliben fetera Şimdi bu beytin ilk harflerini hemen beytin aşağısına yazmışız. Onları okuyalım. Sat, ral, fe, cim, şın, av, sin, kef, vat, zu, ze, te, dal, bu, fe. Şimdi ikfanın bir kez daha tanımını yapalım. Temin veya nunu sakinden sonra ihva harfleri olan on beş harften biri gelirse tecvidimiz olmuş oluyor. İhvanın genizden gelen bir ses olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım ve örneklerimize geçelim. Bu örneklere geçmeden önce bir kez daha tenlin derken iki üstün, iki esre, iki ötürü olduğunu sakin derken cezimli bir nunu kastettiğimizi bilmenizi hatırlatmak isterim. Uygulamada ilk örneğimiz an salatihim. Ekranda görüyorsunuz sakin bir nun'dan sonra ihva harflerinden sat gelmiş. Buradaki uygulamalara çok kıymetli yeğenim Hafız İbrahim'den dinliyoruz. İlk örneği birlikte dinleyelim görüldüğü üzere sakin sonra gelen sata geçerken genizden gelen bir ses rahatlıkla fark ediliyor. İkinci örneğimiz refet han karip. Orada tenlinden hemen sonra ihva harflerinden kaf gelmiş oluyor. Uygulamayı görelim. Evet. 3. örneğiniz ise ganiyun kerim. Burada da tenvinden hemen sonra ikba harflerinden kef harfi gelmiş ve dolayısıyla ihba olmuş oluyor. Uygulamayı dinliyoruz. ganiyun kerim Demek ki tenmin veya Nunu sakinden sonra ihva harflerinden biri gelirse tecvidimiz meydana gelmiş oluyor. Sayfamızın en altındaki örneklere geçelim. Arkadaşlar, ekranın altındaki örneklerimize geçelim. Burada ayetin tamamı olduğu gibi ayetin ihva olan bölümünü de almış olduk. İlk ayetimizi dinliyoruz. Dikkat edeceğiniz nokta İhva yapılan harfleri yeşil renkte işaretledik. Görüyorsunuz ekranda rahatlıkla. Şimdi İbrahim'den uygulamayı dinliyoruz. İlk ayetimiz. Bismillahirrahmanirrahim ve in kuntum fî ما نزلنا على عبدنا فأتوب سورة من مثله فأتوب سورة من kun tum ikinci örneğimizde ikinci ayeti i kerimede Estaun billah ala kulli şeyin kadir. Burada da şeyin derken temin olarak iki esnenin gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Tenvinden hemen sonra ihva harflerinden ta harfi gelmiş. Uygulamayı dinliyoruz. İnnallaha ala kulli şeyin kadir. 3. kelimemizde de ikba harflerinden kaf harfi gelmiş. Valladine min Hemen dinliyoruz uygulamayı. Daha sonraki örneğimiz uzunca bir ayet. İhva olan bu ayeti kerimemizde bakıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane ihvamız var. Bu beş ihvamızı uygulamalı olarak dinliyoruz. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ sela tenc'unu lillahi endadun ve entum ta'lemun Diğer bir örneğimizde ise yine nunu sakininden hemen sonra bu kez ihma harflerinden zal harfi gelmiş dinliyoruz وَمَا مِنْ مُحْدَثٍ كَانُوا عَنْهُ Böylece son ayetimize gelmiş olduk. Son ayetimizdeki örnek de yine nun Hakim'den sonra ihva harflerinden T harfi gelmiş. Bu ayeti kelimeli de bir tane ikvamımız var. Dinliyoruz. Inmaqolunal shayim ıda Arkadaşlar ayetlerin tamamını gördük. Şimdi sadece yeşil renkle renklendirmiş olduğumuz ihvanın olduğu o bölümü okuyup geçiyoruz. Dinliyoruz efendim. İkinci örneğimiz Min Dûn Ayetin sonundaki üçüncü örneğimiz In kuntum Bir alttaki örneğimiz Şeyin kadir Şeyin kadir Onun altındaki ayeti kerimede Min kablikum Min kablikum Bir sonraki ayet kerimede Ve enzele Ve enzele İkinci örneğimiz ma en fehrace ma son bölümdeki endeden Enda'da. de hemen sonra ve entum ve bir sonraki ayeti kerimede nin zikrin min zikrin ve son olarak kün feyekun. Kün feye kun. Arkadaşlar böylece ihva tecvidini de görmüş bulunuyoruz. Allah'a şükürler olsun. İbrahim Bey kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun.